Merhaba programımıza bakanın bakan yalanladığı İneada muammasıyla başlayalım. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyu'nun nükleer santral için İneada'nın seçildiği yönündeki açıklamasını yalanladı. Çok yıllar önce belki 10-20 yıl önce Türkiye'de 3 şehirde nükleer enerji yapılması konusunda bir çalışma yapıldı. Birisi Sinop, birisi Akkuyu, birisi de İneada. Bakanımız muhtemelen onu söyledi. Şu anda Sinop ve Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor ve yapılacak. İneada ile ilgili bir çalışma ve başvuru yok dedi. Kaldı ki Akkuyu ve Sinop'ta yapılacak şüpheli, hatta yapılamama ihtimali yapılması ihtimalinden çok daha yüksek şu anda. Afyon Sultan Dağı ilçesinde toplu açılış törenine katılan Eroğlu, İneada'da nükleer tesis için çalışma yapılan alanın milli park alanı içinde olmadığını iddia etti. Birincisi İneada ile ilgili orada yapılan çalışmalar bizim koruma alanında yani milli parkların koruma alanında değil, İkinci olarak şu anda böyle bir talep de böyle bir müracaat yok. Sayın Bakanımız sadece burada böyle bir çalışma yapıldığını ifade etmiş ama bizden herhangi bir talep yok. Bu konuda herhangi bir çalışma da henüz bize intikal etmiş değil dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un dün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Türkiye'de 3. Nükleer Santral'in 40'lar elinde. İğneada bölgesinde yapılmasının planlandığını nükleer santral konusunda firmalarla görüşmelerin sürdüğünü söylemiştim. Güneşe doğru atı alan Üsküdar'ı geçmişken bizim köhnemiş, tehlikeli ve pahalı nükleer enerji tercihimiz akıl izan dışında tam bir basiretsizlik örneği. Daha çok Karadeniz yöresel yerel ekoloji mücadelesi temsilcileri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilen çevre için medya iletişim ağı çalıştığı Almanya gezisi etkinliklerine devam ediyor. Gezi'nin üçüncü gününde almanya Westfalia eyaleti Paderborn kenti yakınlarındaki rüzgar enerjisi santrali gezildi. 400 kadar irili ufaklı resim bulunduğu alanda elektrik üretimi yapan şirket yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı. Res direği dibinde yapılan sunumda resim kanat seslerinin duyulmadığı görülürken sadece direk içinde çalışan makinelerin seslerinin gelmesi dikkat çekti. Alman firma yetkilileri Türkiye'deki reslerin kanatların dönerken çıkardığı seslerle bu sessiz reslerin eski teknoloji olmasına bağladı. Almanya'da yaşayan nükleer santral karşıtı Hekimler Birliği üyesi Doktor Alper Öktem, Türkiye kapitalisti ucuz olanı alıyor diye açıkladı durumu. Reslerle ilgili şikayetlerin Almanya'da da olduğunu ama sıkı kurallar konulduğunu dile getiren Doktor Alper Öktem, demir, çelik ve kömür yöresi olarak bilinen Westfalen'de enerji üretiminde güneş ve rüzgar enerji santrallerine öncelik verildiğini söyledi. Keşke Türkiye'de de res firmaları aynı duyarlılıkta olsa ve yöre halkının olurunu alarak onlarla barış içinde iş yapmaya çalışsa. Oysa tam tersi halka ayağa kaldırarak iş yapmaya çalışıyorlar şu anda. Buğday ekolojik yaşam rehberinin güç sayısı çıktı. 25. sayılı rehberin kapak konusu yaşayışımızı sorgulama. yazansı uzman doktor ve homeopat Özgün Başaran Kaya. 3 ayda bir yayınlanan ve Buğday Derneği üyelerine ücretsiz gönderilen rehberde yer alan diğer konular ekolojik anne köşesinde. Konuk yazar Buğday Derneği'nden Leyla Aslan Ünlübay, Tijan Inal Tong'dan Mevsimlik Sofralar köşesinde. Probiyotik ürünlerin Şahı Kefir, Şaduman Karaca'dan da Vitiligo ve Tedavisi içimizden biri köşesinde Özgür Onur Dermani. Tatuta çiftliklerimizden köşesinde Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nden Öztürk Sarıca ile Söyleşi, Büyüteç Köşesi'nde Adalar Savunmasının kaleminden Yassı Ada Bırakın ıssız Kalsın, Harekette Bereket Köşesi'nde önümüzdeki etkinlikler Tatuta Postası, %100 ekolojik pazarlarından haberler, Bahçe Balkon Köşesi'nde Meyveli Bahçe'den Jale Çam Çetintaş imzalı Hadi tohum Toplayalım ve son olarak Ay Takviye. Buday Ekolojik Yaşam Rehberi 3 ayda 1 yayınlanıyor. Sadece Buday Derneği üyelerine gönderilen ekolojik yaşam rehberine ulaşmak için buday.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak avlanarak 24 serçeyi vurdukları belirlenen 2 avcı suçüstü yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Çevre Koruma Timi ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen 15 Ekim sabahı Menteşe ilçesi Kafaca mahallesi Kırsalında yaptığı kontrollerde kaçak olarak avlandıkları belirlenen NY ve OH gözaltına alındı. Şüphelilere ait ruhsatsız iki av tüfeği ile yedi fişeye el konuldu. Çevrede yapılan incelemede iki avcının 24 serçe vurdukları tespit edildi. Suçüstü yakalanan iki avcı hakkında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Ne yazık ki. Bu şekilde tespit edilemeyen yüzlerce kaçak av var ülkemizde ve bunun için en önemlisi halkın ve kırsalda yaşayanların av konusunda eğitimi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.